Kur'an'ı okuya okuya öğrettiler. Hepimiz dilimizin döndüğünce söyleyeceğiz. Yani bunun için üniversite mezunu olmak gerekmiyor. Benim hayatımdaki tecrübeyle sabit. Hatta biraz garibinize gidecek bir şey söyleyeyim size. Üniversite mezunu olmamak gerekiyor. Çünkü o çekiniyor. O çekiniyor. Benim köylü dayım elhamdülillah çarıklı Ayağı çarık mı? Çarıklı erken ağaç. Ne bilgiçi o? Evelallah, ağzından girip burnundan, kulağından çıkıyor. Benzetiyor, cevabını verebiliyor. Bizimki oturuyor. Profesör veya üniversite mezunu veya bilmem ne. Biraz batıyı görmüş, biraz doğuyu görmüş, hoş görüyor. Günahı hoş görmek olmaz. Sen Allah'tan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Rahmandan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Haktan yana mısın? Batıldan yana mısın? Hangi yandaysan yönünü, yanını, tarafını belli et, o tarafa ağırlığını koy ve konuş. Esnaf olabilirsin, işçi olabilirsin. Benim çok tanıdığım işçi kardeşlerim var. Ümmi. İlkokul diploması bile yok. Ama konuşur, şey yapar. İkna eder. Benim Avustralya'da birkaç tane anlattım. Duymayanlar varsa söyleyeyim. Mehmet Efendi diye tanıdığım ümmi bir adam var. İlkokul diploması bile yok. İlkokul diploması yok. Ümmi. Şeker hastası. Komaya girmiş şekerden. Kaldırmışlar hastaneye. Ayılmış komadan. Bakmış koğuşta üç kişi. Birisi ihtiyar Avustralyalı birisi. Pimpon. Yaşlı bir ihtiyar Avustralyalı. ...birisi de Ermeni kökenli... ...o da Avustralya'ya yerleşmiş... ...bir kişi daha, bir de kendisi, üç kişi... ...o... ...Avustralyalı ihtiyarlar demiş ki... ...ya bir adam demiş... ...senin hiç aklın yok mu demiş bizim şey... mehmet Efendi... ...ya demiş senin hiç aklın yok mu... ...bak demiş ölmek üzeresin, hastaneye düşmüşsün... ...öleceksin demiş... Gayrimüslim Müslüm olarak öldüğün için... ...kafir olarak öldüğün için demiş... ...cehennemde ebedi yanacaksın... Ya Müslüman olup da kendini kurtarsana be adam demiş. Ya, ölüm etrafında dolaşıp duruyor. İhtiyarlamışsın. Yani şu küfrü bırakıp da imana gelsene. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etsene. filan demiş. Neden söylediğimizi söylemiş. Avustralyalı ihtiyar, kelime-i getirmiş Müslüman olmuş. Kim? Kim sebep oldu? Bizim ümmi çağırtlı Mehmet Efendi. Allah razı olsun. Yani üniversitede birisi gitseydi, orada öyle yapmazdı. Nezaketinden, konuşmazdı, efendim hoşgörüsünden. Ya küfür hoş mu? mü? hoş hoşgörülür olur mu? Puta tapıyor adam. Hz. İsa'ya bile tapmıyor. Hz. İsa'nın çağırmağa gelmiş bir heykelini yapmışlar, sarı bal gibi, bacaklarının yarısı açık, yarısı kapalı. Yok böyle bir şey. Onun karşısına geçiyor, haç çıkartıyor. Ne oldu? Böyle yaptım, böyle yaptım, ne oldu yani? attım ağzıma, yuk, gitti karnıma, bir sağıma bir soluma. Ne oluyor yani? <gülüyor> Allah'a ibadet edeceksin. O Allah'ın peygamberi. Hz. İsa'dan önceki insanların durumu neydi? Hz. İsa gelmiş, insanları kurtarmış. Peki Hz. İsa'dan önceki insanlar ne olacak? Allah'ın oğluymuş da haşa sümme Allah'ın karısı mı var? Düğün mü oldu? Dernek mi oldu? Gerdek mi oldu? Öyle şey olur mu? Ne büyük bir iftira Allah'a. Bunun karşısında nasıl durur insan? Söyleyecek. Ya sizin aklınız mantığınız yok. Gazetelerde görüyoruz. Bilmem ne patriği, koca sakallı, göbeğine kadar sakallı adamlar, bembeyaz olmuş sakalları. Ne olursa olsun. Akılları yok. Yani Hz. İsa'dan önce İbrahim Aleyhisselam zamanında ne olacaktı? Haç yoktu. Put yoktu. Hz. İbrahim'i de siz peygamber tanıyorsunuz. Buyur bakalım. Hz. Musa'yı da tanıyorsunuz. Ya aklınızı da Tarihi ikiye bölmüşsünüz İsa'dan önce, İsa'dan sonra diye. Dinin İsa'dan önce ne olduğunu bir düşünsene. İsa'dan önce neydi? Haç var mıydı? Yoktu. E or oradan anlasana. Bak Allah, Adem Aleyhisselam'ı göndermiş. Adem, idim diyorlar telaffuzu. Adem'i biliyorlar. İdim. İbrahim'i de biliyorlar. Abraham diyorlar. İsa'yı da biliyorlar, Yakub'u da biliyorlar, Yusuf'u da biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Kitaplarında var. Bunlar ne, bunlar ne? Peygamber, peygamber, peygamber, peygamber, peygamber. Hazreti İsa ne? Allah'ın oğlu. İşte şimdi zırvaladı. Allah oğul edinmemiştir. Bunu söyleyeceğiz. Hristiyanların içinde Allah'ın peygamberi olduğunu, oğlu olmadığını bilenler ve söyleyenler de olmuştur tarih boyunca. Biz hakkı söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Onlar o batıl yolda yürüdüğü için bak, Sırtların yaptığına bak. Ermenilerin yaptığına bak. Katliamlarına bak. Neden? İmanları sağlam iman olmadığından, vicdanları olmadığından adaletleri de yok. insafları da yok. Benim peygambere Zilşan'ım sallallahu aleyhi ve sellem ordu gönderirken hücum eden kafirlerle çarpışmak üzere kadınlara dokunmayın diyor. Çocuklara dokunmayın Ağaçları kesip yakmayın, tahrip etmeyin. Kendi başında bir kenarda ibadet eden rahiplere vesaireye dokunmayın. Ancak sizinle çarpışanlarla mücadele edin. Şuradaki asalete merhamete bakın. Bu adamların Bosna'da her şekilde yaptıklarını işte cümle cihan halkı gördü. Öteki medeni milletlerin de onların karşındaki tavrını hepimiz gördük. Yalancı bu adam. Değil mi? Yalancı. Dediklerini tutmuyorlar. Sözleri başka, özleri başka. Hepsi kalleş, hepsi ahlaksız. Ahlak, kendi söyledikleri ahlaklarına uymuyorlar. Kendi standartlarını kendilerini çiğniyorlar. Kendi kanunlarını kendi bozuyorlar. Neden? Sağlam din olmayınca olmaz. Din hakiki olmayınca insanın içine sönük bir pili taksan saat çalışıyor mu? Çalışmaz. Pil canlı olacak. Kuvvetli olacak ki pili taktığın zaman saat tık tık tık tık tık tık, tık pilli saat çalışmaya başlasın. Pil sönmüş olmaz. O dinde bozulmuş Hz. İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir. Biz sevdiğimiz için çocuklarımıza İsa adını, Musa adını koyuyoruz. Hürmetimiz çok. Hürmetimiz daha fazla. Hz. İsa'ya da Allah kıyamet günde soracak. Sor, soracak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ya İsa, ey entekurtelinası tefzimin ve ümiye ilahini min Sen mi söyledin bu insanlara, Hristiyanlara beni ve anamı tanrı edinin diye? Ya İsa. Hayır. Hayır ya Rabbi, Söylemedim ben. Ben sen bana ne emrettiysen onları söyledim. Hakkı söyledim. Allah'tan gayriye tapmamalarını söyledim. Ondan sonradan sapıttılar diyecek. Hazreti İsa bile bunların yaptığından razı değil. Hani. Onlar kendilerini Hazreti İsa'nın şeyi Jesús diyorlar, Cesus, İsa demek yani, İsa Mesih diyorlar. Onun yolunda bile değiller. O halde biz hakkı söyleyeceğiz, doğru yola çağıracağız. Ta aler ilah kelimetin sevaim ve sevaim beynener ve beyneküm. Aramızda müşterek olan, asıl akideye gelin, ey gayrimüslimler, ey ehli kitap diyeceğiz. Eller nabu de illallah. Allah'tan gayriye tapınmayalım. Velayette la yetakize ba'dan irbadan min dunillah. Allah bu da aramızdaki insanlardan bazılarını Hazreti İsa'yı, Meryem validemiz tanrı edinmeyelim diye. nasihat edeceğiz. Allah kul diyor. Söyle derisiyanlara bunu böyle diyor. Söyleyeceğiz. Bizim şeyimiz oldu, sempozyumumuz oldu. Ayasofya'nın yanında yerde efendim koyacağı bir hat putu oraya çıkarmışlar. Tepenin tası attı efendim. En son konuşmada ben de efendim bu dediğim 20. yüzyılda 100 yüz karasıdır. Geçti bu ha haça, futa inanmanın zamanı. İlim, irfan ortaya çıktı. Dinler tarihi var. Hak belli oldu. Artık bunu bırakmak lazım filan. Bangır bangır bağırdım. Yani kubbesi kalktı indi. Elhamdülillah. Ondan sonra Amerikan sefaretinden telefon filan etmişler. Sonra vaktim olmadı yani onlara şey yapma. Niye telefon ettiklerini arama, şey yapma, onlar da birer şey yapmadılar. Haklısın mı diyeceklerdi, vay sen bizim şeyimize niye efendim söylemiyorsun mu diyeceklerdi diyebilirler tabii de. Ama çoğu da hakikati kabul ediyor. Allah bizi hak yoldan ayırmasın. Aktif Müslüman olmaktan ayırmasın. Hakkı söylemekten ayırmasın. Sevdiği şekilde ömür geçirsin. Huzuruna sevdiği kul olarak varanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi cümlemizi müşerrefe eylesin. Fatiha-i Şerife mazesine de. Salavat-ı Şerife <Gülüyor> İki Elen Neşrah Leke Suresi pesme ile 21 Gülhü Allah'u A'at I don't know. Yahya-i Şerife maadresine ala şerife. şerfe Allah Ve aale-i ejmäginât-ı rahim Ya eyü hanbîyû, inna ərselnâk eşahidan ve mübşiran ve nizirâ, ve لَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُقِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بَدَأْ إلَهُمْ وَتَبَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا آمِنَّا بِاللَّهِ صَلَكَ اللَّهُ رَبُّ النَّعَالَةِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِجْتَاءِ أَمَّا ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin amin subhani rabbiyel aliyyil al vehhab elhamdülillahi hakkı hamdihi ve salatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain ya rabbel alemin acizane ve acizane yapmış olduğumuz cümle, ibadet ve taatimizi hayratu ve hasenatımızı, lütfü tezgihatımızı tezgihatımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i 11 adet çeşitli maksatlarla çekilmiş olan salat-ı 4.444 4444'lük salat-ı vesaire ibadet ve taatlerimizi lutfunla kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle Bu ibadetlerimizi, zikri tesbihatımızı rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya hasıl olan ücuru mesubatı bazel kabulü minna bilfadl vel ihsan evvela peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik, vasıl eyle yarabbim. Peygamber efendimizin rızasına, sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühine cümlemizi nail eyle yarabbim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o mübarek âli’nin, ezvacının, evladının, etbaının ve haseten ashabının Hulafasının ve Sadat ve Meşayir Turku Aliye'miz cümle Evliyaullah büyüklerimizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza vesair sahabeyi kiram Rıdvanullah Teala Aleyhim Ecmain Hazaratından hocamız Muhammed Zahiri Bursebi'ye kadar Turku Aliye'lerimiz silsilelerimizden güzel eylemiş olan cümle saadat ve Meşayirimizin kulafalarının müritlerinin ruhlarına, tarikat kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasılayla ile Rabbim bu diğerleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve diğer Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin, İskender Paşa'nın ve ashab-ı hayrat -ı hasenatın ve bu beldelerde metfun bulunan Evliyaullah, Enbiyaullah ve Salihlerin ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelmiş şu cemaat kardeşlerimizin ve ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün Müslüman ...yakınlarının, sevdiklerinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasılayla. Hasreten bu hatimleri indiren, bu salat-ı tefriciye hatimlerini tamamlayan kardeşlerimiz... ...bunları ne niyet ve maksatlarla okumuşlarsa o muratlarına nail eyle yarabbim. Ya Rabbel Alemin imtihana girecek öğrenci kardeşlerimizi imtihanlarında üstün muvaffakiyetlerle muvaffak eyle. Amin. Yeni ders yılı başladı, talebe olan kardeşlerimizle... ...tahsillerinde üstün başarılar nasip eyle. Hasta olanlarımıza... ...acilen şifalar nasip eyle. Dertli olanlarımızın dertlerine... ...devalar bahçeli. Ya Rabbel Alemin... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Hazretleri her hatim indirildiği zaman... ...yapılan dualar makbul olur... ...diye müjdelemiş. Burada da iki hatmin ve diğer salat-ı ...ve hat ve canımızın ...dualarını yapıyoruz şu dualarımızı makbul dualara ilhafen kabul eyle ya Rabbi. Bizlere dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarını lütfun ve keleminine ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Bizi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden, kötülüklerinden ve kötülerinden mahfuz eyle ya Rabbi, Ya Rabbel alemin, gönüllerimizin muratlarını ihsan ile, Dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlarımızı ödemek nasip eyle. Ya Rabbi, bentelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını her çeşit maddi manevi, semavi aradığı afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, fasıkların, facirlerin, menfi faaliyetlerinden, zalimlerin, kafirlerin istilasından, galebesinden mahfuz Müslümanları hayırlı idarecilere sahip eyleyelim. Müslümanlara suikasta bulunan, onları öldüren, onların canlarına, mallarına, ızlarına arazilerine tecavüz edenleri kahreyle yarabbim. Amin. Katilleri maktul eyle yarabbim. Amin. Gasıpların, katillerin mallarını, Amin. evlatlarını, diyarlarını, Müslümanlara ganimet ihsan eyle yarabbim. Ya Rabbeler'in bizleri de sevdiğin bir kul olarak yaşamaya muvaffak eyle. Sevdiğin amali salihatı, hayratu hasenatı işlemeyi nasip eyle. Ya Rabbi cümlemize helal, temiz, bol kazançlar nasip eyle. Ya Rabbi bizi her çeşit haramlardan ve günahlardan koru. Ya Rabbi bizi şeytana, nefse uyan sayıs Müslümanlardan etme. Ya Rabbi bizi yolunda daim zikrinde kaim kullar eyle. Ya Rabbi bizi okuduğumuz şu Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürütüp Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Amin. Bizi Peygamber Efendimiz'in sünnet-i uygun yaşayıp, Efendimiz'e ahirette komşu olmak şerefine erdir Ya Rabbi. alada i Âlâda Edib'ine komşu eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, yurdiyetlerimizi, nesillerimizi de ...bizden sonra mümin kamil kullar olarak yaşat Ya Rabbi. Nesillerimizden fasık, facil, kafir, zalim, müşrik, münafık getirmeye Ya Rabbi. Şu dedelerimizin bize emanet bıraktığı diyarları... ...bizim gafletimizden, cehaletimizden parçalatıp... ...kafirlerin eline düşürmeye Ya Rabbi. Kafirlerin istilasına, dinsizlerin yönetimine geçirme Ya Rabbi. Ya Rabbi, senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bize üstün gayretler ve muvaffakiyetler ihsan Ya Rabbel Alemin şu anda Müslüman olmayan nice insanların bizim çalışmalarımız sayesinde İslam'a girmesini bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin Müslümanların ve İslam'ın aziz olduğunu, üstün ve galip ve mansur ve muzaffer olduğunu şu gözlerimize göster Ya Rab. Amin. Ya Rabbel Alemin sıhhatli, afiyetli, ecirli, sevaplı, hayırlı, uzun ömürlerle yaşamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Bu uzun ömürlerimizi amal salih sâliha, hayrat ve hasenat ile değerlendirmeyi nasip eyle. Amin. Helal kazançlarımızın fazlalıklarıyla hayır hasenat yapıp Müslümanlara, İslam'a, Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı nasip eyle. Amin. Son nefeste iman-ı kâmil ile, Kur'an-ı Kerim ile, kelime-i şahadet ile buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlu diye diye mümini kâmil olarak ahirete göçmeyi nasip eyle yâram. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâram. Kabirden kalktığımızda bizi arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir ya Niva-ül hamdi altında peygamber efendimiz'e kavuştur yâram. Defter divan açılıp, sorgu ile tabi tutulup, terlemeden, bir gayri sevki azabın ve ikabın ve hesab, firdevs-i âlâna, ilk girenlerden eyle yâram. Habib-i Edib'in'in Huzur-u doya doya nurüşüne etmeyi nasip eyle Senin cemalini gören kullardan olmayı nasip eyle. Bir bi hürmeti Esma-i Kelhüsnâ ve bir hürmeti hatm-i'l-Kur'an-il Azim. Bir hürmeti salavat bi i şerife. Ve bir hürmeti hatm-i hacegan i şerif ve bir hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest alınan yerde birisi bıçağını unutmuş. Nasıl bıçaksa bilmiyorum. Efendim oradan alabilirmiş. E, Abdest alınan yerden. E, ders almak isteyen, tasavvufa intisap etmek isteyen kardeşlerimiz var. Uzak yere gidebilirler. Onun için önce onlara derslerini tarif edeyim. Sonra soruları cevaplandırayım diye düşünüyorum. Beraberce tevbe edelim. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfirullah el-Azîm el la ilahe illa hu el-hayyel ve etûbu ileyh ve es-eluhu tevbete vel-mavkirete vel-hidayete lena innehu huvet-tevvâbut Rahim Telbete abdin zalimin linefsih la yemlikü nefsihi mevten vela hayaten vela nüşûrâh Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mesletatu. Euzü bika min şerr ma sanatu, ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zemli kawfirli fe innehu la yaghfiru dzünube illa ente. Allah Rabbimizü Tevbe müzi kabul etsin, günahlarımızı affetsin, bizi anamızdan doğduğumuz gündeki gibi parke etsin, bundan sonraki ömrümüzde tevfikini refite etsin, haramlardan, günahlardan uzak, rızana uygun yaşayan tam, kamil, salih Müslüman olmayı cümlemize nasip etsin. Mutem kardeşlerim, Allah Tevbe kabul etsin, Tevbe'nin tamam olması için bazı şeyler yapılması lazım, onları da söyleyeyim, tarikata girerken tevbe edilecek, tamam terbe ettik sonra üzerinde kul hakları varsa ödeyecek şahıs birisinin malı, mülkü, eşyası, parası varsa onları ödeyin kimsenin üzerinizde hakkını zerre kadar hakkını bırakmayın ahirette davacı olacak insan olmasın, dargınlarla barışın efendim devamlı abdestli gezin cumayı, cemaati terk etmeyin camiamızı terk etmeyin. Şu dersleri ben olsam da olmasam da ihmal etmeyin. Ben olduğum zaman kalabalık geliyor. Ben olmadığım zaman gelmiyor. Olmasın. Sonra bu bizim camimizin ve diğer vakfımızın inşaatları var. Bu ara paraya fazla sıkışık falan. O hayırları vesaireyi de yapın. Hasılı yani şu tarikata girişiniz tam böyle bir dönüş olsun. Bu bir. Üzerinizde namaz, oruç, ibadet borçları varsa bunların da öğrenmesi lazım. Kılmadığınız namazları ödeyeceksiniz. Tutmadığınız oruçları tutacaksınız. Bunları da ödemeye girişin başka çaresi yoktur. Burada ödemezseniz ahirette cezası vardır. Çok cezalı duruma düşersiniz. Müslüman olduğunuz halde azap görürsünüz. Onun için namaz oruçları da ödeyin. O ibadet borcu da kalmasın. Devamlı abdestini gezin. Ben Evliya Allah büyüklerimizin menakıbinde okumuştum. Teskiretül Evliya'da filan. Sonra... Bu kitabın zühdü ve okudum, Abdullah İbni Mübarek Efendimiz'in, onu okuyun, tavsiye ederim, çok güzel bir kitap, çok nurlu bir kitap yani. Orada bizzat Peygamber Efendimiz'den de duydum, Peygamber Efendimiz şey yapmış, abdest bozduğu yerde teyemmüm almış. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhıma diyor ki, ya Allah su yakın değil mi? Niye oradan suyun yanına kadar gelmedin, orada hemen teyemmüm aldın? Diyor ki oraya kadar gideceğim ne malum? Yani Peygamber Efendimiz'in abdestli olmaya ne kadar gayret ettiği hatırınızda kalsın. Evliya Allah büyüklerimiz de öyle yapmıştır. Devamlı abdestli gezin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Dervişin zikirden kazancı çoktur. Zikir çok sevaplı bir ibadettir. Duyuyorsunuz da bir kez Allah deyse aşkıyla lisan, dökülür cümle günah, misli hazan Duyuyorsunuz. Doğrudur bu şey, bu söz. Hadis-i şeriften alınmadır. Hoşuna söylememiştir Süleyman Çelebi. O halde zikir vazifelerinizi aşk ile şevk ile yapın. Zikre oturduğunuz zaman e, zikre oturduğunuz zaman nasıl zikir yapacağınızı da söyleyeyim. Günün hangi saatinde isterseniz tarikat vazifesi olan zikirleri yapabilirsiniz serbest. Hangi zamanda fırsat bulursanız gece gündüz öğleden önce öğleden sonra ikindi efendim sabah serahat vakti de yoktur hiç herhangi bir zamanda serahat vaktinde de zikir yapılabilir yani namaz kılınmayan zamanda zikir yapılabilir zikre oturunca nasıl yapacaksınız adabı nedir adabının birisi kıbleye doğru oturmaktır diz çökerek oturmaktır birisi gözü kapatmaktır gözlerinizi kapatırsınız, düz çökerek kıbleye doğru yönelirsiniz. Evvela 25 defa estağfurullah dersiniz, tevbe edersiniz. Sonra bir Fatiha, üç gruvalı okuyun. Bunları pirlerimize, şeyhlerimize hediye edin. Bizim Nakşi, Kadiri, Kübrevi, Süheverdi, çeşitli tarikatları ve onların kollarıyla alakamız var. Onlara böyle bir Fatiha, üç iclası gönderin. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini telef ve niyaz edin. Bir. İkincisi, Rabıta mülk yapın. Yani oturup gözünüzü kapayıp şu dünyanın familiğini bir gün gelip hepimizin öleceğini, öldüğümüz zaman neler olacağını, kadri, haşrı, neşri, mahkemeyi kübrayı, hesabı, mizanı, sıratı, cenneti, cehennemi şöyle bir göz önünden geçirin. Rabıta demek. Gözünü kapayıp gözününden, hayalinden, göre, görüntülü olarak düşünüp geçirmek demektir. Önümü böylece düşünün. Nefsinize değil ki ey nefis ey nefsi emmarem bu dünya kimseye kalmıyor Allah'ın sevgili kulu olan salihler peygamberler de göçtü, zengin kullar da göçtü, pehlivanlar da göçtü, hükümdarlar da göçtü gitti. Kimisinin türbesi, kimisinin mezarı var kimisinin adı sanı bile kalmadı vücutları toprak oldu ...herkes ölecek. O halde... ...ölüme hazırlanmak lazım. Ahirette mahkeme-i kübra olacak... ...hesaplar yapılacak, sevaplar, günahlar tartılacak. O halde cehennemlik olmamaya çalışmak lazım. Cenneti kazanmaya gayret etmek lazım. Ey nefsim aklını başına topla. Hayatının kıymetini bil. Ölmeden evvel cehennemden kurtulmak için çalışmalara başla... Yenneti kazanmak, Allah'ın rızasına ermek için çalışmalara başla diye neslinize nasihat edersiniz. Bu bir. Rabıtayı belki yapacaksınız böylece. İkincisi, rabıtayı mürşit yapmak lazım. Zikir yaparken bizim usulümüzde. Bizi gözümüzün önüne getirirsiniz hocalarımızla beraber mübarek bir yerde oturmuşuz diye. Siz de bizi karşımızda oturmuşsunuz diye bizden size nurların geldiğini içinizin dışınızın nurlandığını feyiz dolduğunu hissetmeye çalışın. İnsan mürşidine rabıta yapınca manevi bakımdan çok feyiz olur. İçi dışı nurlanır, yaptığı ibadetin tadını duyar, faidesini görür. Bu rabutayı yapa yapa efendim tarikatta ilerler. Sonunda fenafir fişe, fenafir resul, fenafillah akabillah hallerine geçer insan. O bakımdan rabutayı mürşidi Güzelce yapma gayret edin ve ihmal etmeyin. Tabi tasavvufun aleyhinde konuşanlar var, İslam'ın aleyhinde konuşanlar var, Allah'ın, peygamberin aleyhinde konuşanlar var. İnsanların dinleri her şeye uzanıyor. Tabi bu Rabotay-ı Mürşid'e de ileri geri söz söyleyenler oluyor. Aldırmayın. Çünkü insanın alimi sevmesi, mürşidimi sevmesi, dinimizin icabatındandır. Resulullah'ı sevmesi, mümin kardeşlerini sevmesi. Bunun bir Efenin yoktur bunu böylece bilin İkincisi, rabıtayı mürşit oldu birincisi ölümü düşünmek ikincisi mürşidi düşünmek onunla manevi ruhani bağlantısını kurmak üçüncüsü de başınızı kalbinize eğip kalbinizi düşünün insanın kalbi Türkçe gönül demektir yani et parçası olan yürek değil gönül demektir şöyle başınızı o gönül aleminize doğru çevirirsiniz gönül alemin nur alemidir o alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu tasavvur ederek dersiniz ki ya Rabbi biliyorum ki ben senin huzurundayım. Sen her yerde hazır ve nazırsın. Ben senin kulunum. Sen alemlerin Rabbısın. Sen beni görüyorsun. Duyuyorsun. Duamı biliyorsun. içinden geçenlere de aşinasın. Ben ya Rabbi senin sevdiğin kul olmak istiyorum. Bana yardım eyle. ile refik ile. Ben de senin sevdiğin zümreye dahil olayım seni zikredeyim, sana şükredeyim, ömrümü rızana uygun geçireyim, tevfikini refik eyle yarabbi diye dua edersiniz. Bu da rabıta kal. Ondan sonra zikre başlarsınız. Zikir olarak şunları çeksin yeni arkadaşlarımız, yeni tarikata girenler. Evvela yüz defa Estağfurullah, estağfurullah. Sonra yüz defa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sonra bin defa Allah, Allah, Allah, Allah der Seyyid Sonra yüz defa salavat-ı şerife peygamber efendimize, yüz defa da gulüvallahu ahad. Beş çeşit zikir. Estağfirullah, la ilahe illallah. Allah salavat-ı şerife gulüvallahu ahad. Bunları çekersiniz. Bunlar bitince el açıp Kendinize, yakınlarınıza, geçmişlerinize, sevdiklerinize dua edersiniz. Biz de duadan unutmayın. Şimdi ben size zikir tevkin edeyim. Beni dinleyin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La İlahe illallah. Buyurun siz de duyulur bir şekilde söyleyin, Allah şahit olsun. Allah. Allah. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı yumun. Gözünüzü de kapayın. Allah demeyi içinizden tekrar edin sessiz olarak. Düşünür gibi. Allah mübarek etsin. İşte böyle içinden zikretmeye bizim tarikatımızda zikri kalbi derler. Dil kıpırdamaz, dudak kıpırdamaz, ses çıkmaz, kimse anlamaz, Allah bilir sadece. Allah'ın bildiği bir güzel gösterişten, rüyadan uzak ibadet olur. Böylece zikrinizi yaparsınız. Bu zikri gecede, gündüzde, yolda, işte her zaman kalbinizden tekrar edip durursunuz. İlminiz, ilfanınız, feziniz çok olur. Sevabınız çok olur. Tabi dervişlik esas itibariyle kısaca söylemek gerekirse sahabe Müslümanlığıdır. Sahabe gibi Müslüman olmaktır. Yani Peygamber Efendimizin Efendim, yolunca yürümektir. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümektir. Onun için tam Müslüman olduğunuzu düşünerek vazifelerinizi aşk ile şevk ile yapacaksınız. Derviş gayretli Müslüman demektir. Devşek değil, gayretli. Tembel değil, çalışkan. Rusatlarla değil, azimetlerle amel eden, ihtiyata riayet eden, takva yolunda yürüyen Müslüman demektir. Onun için namazları evvel vaktinde cemaatle kılmaya çalışın. Bazı namazlardan ayrı sevaplı namazlara dikkat edin. Mesela sabah namazından sonra oturup evrad-ı şerifimizi dualarımızı efendim, okuyup Kur'an-ı Kerim'i okuyup keravat vakti çıktıktan sonra işrak namazı kılarsanız bir haç ve ömre sevabı var. Onu tavsiye ederiz. Sabahla öğlenin arasında 10, 11, 12 o civarda kılınan, öğlene 45 dakika kalıncaya kadar kılınabilen duha namazı vardır 4 rekat onu tavsiye ederiz akşam namazının sünneti arkasından hemen kılınan evvabın namazı vardır 2 rekat 4 rekat 6 rekat kılınabilir 2 rekat da olsa yeter onu tavsiye ederiz gece yatarken taze abdest alın 4 rekat namaz kılıp abdestli yatın çünkü böylece bütün gece ibadet etme sevabı veriliyor melekler sabaha kadar size sevap yazıyorlar böyle yatmayı ihmal etmeyin bunu kaçırmayın bunu da tavsiye ederiz. Hadis-i şeriflerden bunlar. Bu tavsiyeler. Gezeliğinde uykunuzu bölüp teheccüd namazına kalkın. Teheccüd namazı kılın. O da çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif tavsiye ediyor. Bu namazları tavsiye ederiz. Pazartesi, Perşembe oruçlarını tavsiye ederiz. Diğer Efendimizin tavsiye ettiği Recep'de, Şahbab, de Muharrem'deki oruçları tutun. Oruçta insanın teyizimin çok olmasına yardımcı olur sonra ilim öğrenin, öğretin, emr-i maruf, nehi-münker yapacaksınız derste söyledim. Allah yolunda malınızla, canınızla gayret edip cihaz edeceksiniz. İslam'ı yayma, Müslümanlara yardımcı olma, hayır hasenat yapma, ömrünüzü sevaplı geçirmeye gayret edeceksiniz. Bir. Bunu yaparken de günahlardan uzak durmaya çok dikkat edeceksiniz. İki. Her çocuk haramdan, günahtan, titizlikle kaçınacaksınız. Bu haram. Tamam. Yapmayacaksınız. Şuraya bakmak günah. Bakmayacaksınız. Şuraya gitmek yasak. Gitmeyeceksiniz. Takva ehli olacaksınız. Haramlardan, günahlardan kaçınmak şiarınız olacak. Takva şiarınız olacak. O zaman Allah'ın sevgili kulu olabilirsiniz. Haramlardan, günahlardan kaçınmayan tarikatta ilerleyemez. Bu çok önemli. Üçüncü tavsiyem de ahlakınızı geliştirmeniz, güzelleştirmenizdir. Kötü huyları atın. İyi huylu, cömert, adaletli, ahlaklı, hoş, sevgili Allah'ın iyi bir kulu olma, iyi bir kul olarak yaşama gayret edin. Allah yolunda daim zikrinde kıyameylesin. Her birimiz bir fatiha, 3 guruv Allahu ekber duamızı yapayım. var? Bismillahirrahmanirrahim. İnne allazina yubayieunake inma yubayieun Allah. Yedullahu tawqa eydihim. ala azima. Bu tarikata girmek peygamber efendimizin sahabesinin peygamber efendimize gelip bağlanmasının devamıdır. Onlar gelip peygamber efendimizle musafaha edip söz verip seyahat edip Resulullah'ın saadesi olurlardı. Bu onun devamıdır. Yani aslında Allah'a söz vermiş oluyor insan. Bu sözünüze sadık olun ve bu yolda daim olun. Allahu Teala Hazretleri sizi yanırtmasın, şaşırtmasın, istikametten ayırmasın, şeytana nefse uydurmasın, ömrünüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip etsin. İki cihanda az olun. Merzif ondan tarikatımıza girmek isteyen kardeşler var diyor. Birisi kağıt göndermiş. Kabul ettiğinize dair bir şey olsa efendim ee, diyor. Tamam selamlarımızı söyleyin. Allah razı olsun. Şu vazifeleri de anlatın onlara. O vazifeleri böylece yapsınlar. Birisi şöyle işaretli bir kağıt vermiş. Üzerinde rakamlar var. Efendim e, bunu üzerinizde taşırsanız iyi olur filan diye. Böyle şeyleri taşımaya lüzum yoktur. Allah'a tevekkül edersiniz. Allah'a sığınırsınız. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. E, öyle muskalar efendim bilmem boncuklar vesaireler taşımalar iyi olmuyor. Allah da tuvalet kullanmanın mahsuru var mı diye bir arkadaş soruyor mahsuru yoktur. Bensi faydası vardır. Çünkü Ala şimdiki taşlar usulüne uygun yapılmadığından küçük aksesine yaparken etrafa çok sıçrıyor. Eskiden o küçük akses yeri de delik olduğundan aşağı gidiyordu. Çarpma ve sıçrama olmuyordu. Mühim olan idrarın pisliğin insana bulaşmamasıdır. Şimdi küçücük bir delik yapıyorlar arka tarafta. Bu tarafa şar çar çar efendim fışkırdığı zaman her taraf berbat oluyor. Bacakları şeyleri belden aşağısını çocuğu banyo eder gibi yıkamak lazım geliyor. O da olmayınca pis oluyor. Ama alafranga yüz numarada oturduğu zaman hiç olmazsa öyle bir durum olmuyor. Yani bunun alafranga, alafrkası bir şeyi yoktur. Eskilerin lazımlığı şimdinin alafranga tuvaleti gibidir. Yani altına sürgü sürmeleri filan. Mühim olan bu pisliğin vücuttan çıkması esnasında başka yerin pislenmemesi ve insanın yıkanıp temizlenmesidir. Mühim olan odur. Yoksa e, Peygamber Efendimiz'in zamanında ne Allah turkası vardı ne Allah rangası vardı. Şöyle açılıp herhalde işini görüyordu millet. Ne yapsın yani? Kü kültür, ümran, Efendim, bina filan durumu bu kadar bile değildi o zaman. Bir kız istedim. Araya fitnelik soktular diyor. dua beklerim diyor. Allah hayırlı kimselerle evlendirsin kardeşlerimizi. Birisi efendim çocuklarıma okul defter kalem parası lazım diyor. Yardım istiyor sizden. Öndeki kardeşimiz efendim hayırları ilgilenin. Şey yapın. Birisi Kezban Tülay isimlerini değiştirmek istiyormuş. Birisi kerime olsun Kezban. Filay'da efendim Tayibe olsun. Değiştirebilirler tekala. Çevban Farsça ev hanımı demektir. Şey de efendim. Tülay'da malum aşağıda düğün merasimine çağırıyorlarmış. Teşekkür ederiz. Fırsat olursa şimdi işlerimiz var. Onlar bitince inşallah gelebilirsek geliriz. Allah mesut bahtiyar etsin. Davetle teşekkür ediyoruz. Vezirköprü ilçesinde güzel çalışmalar yapılıyor. Efendim, bir hoca lazım diyor. Olur, inşallah arkadaşlara intikal ettirelim. Bir kimsenin gelmesini sağlamaya çalışalım. Bir hanım kız, hocasının kız kardeşinin, yani baldız mı derler? Baldızının evliliğinin öncesinde ve sonrasında kendisine düşmanca tavır takındığını önce bu evlenmeye engel olmak istediğiniz sonra da kocasından onu ayırmak için sürekli çaba harcadığını belirtiyor. Kocasıyla şimdiye kadar bir problem olmadığını ayrılmak da istemediğini söylüyor. Ancak kocasının son günlerde kendisini anlayamadığını garip bir takım haller meydana geldiğini söylüyor. Kız kardeşinin kocasına büyü yaptığından endişe ediyor. Bir şey olmaz. Ayet et okusun. Evet, büyü yapanlar vardır ama büyü tesir etmez. Kul Allah, kul evzü bir abdül kul evzü bir nas, Fatiha ve ayet-i kürsü surelerini okusun. Hiçbir şey olmaz. İki seneden beri cebimde bin dolar var. Bozdurduğum zaman almam fark caiz olur mu? Biz dergimizde yazdık, dolar molar gezdirmeyin, mart gezdirmeyin yanınızda, döviz işi yapmayın diye. Neden? İki sene şimdi ne? bin dolar varmış. Bir senede bin doları indir dokuz yüz seksen dolara. Yani doların enflasyonu dolayısıyla. İkinci senede de efendim daha indi. Yani aşağı yukarı Amerikan hükümetine iki senede efendim iki yüz dolar kadar yardımcı olmuş oldu bu hacı efendi. Nereye ya o yardımı yaptın? Amerika? Ya. Altın olsaydı öyle bir yardım olmayacak. Yani Türk parasının değeri düşüyor diyor, millet dolar alıyor, şey alıyor ama... ...sanki onun değeri düşmüyor mu? Cebinde bir sene beklettiği zaman yüzde on iki yardım etmiş oluyor. Bunu yazdım ben şeylerimize. efendim. Millet bunu bilmiyor. Arada fark nedir? Aradaki fark Türk parasıyla doların efendim şu andaki değerleridir. Fark yoktur, ziyandadır. Bu doları tutan arkadaşımız... Türk lirası olsaydı, dolar da olsaydı, enflasyondan dolayı ziyandadır. Bunun iyisi nedir? Parayı işletmek. İşletemediği zaman iyisi nedir? Altın olarak tutmak. Yani altın veyahut e, bozulmayan bir e, şey olarak tutmak. Mesela arsa almak vesaire filan gibi şeylerdir. Bizim şimdi öyle anlaşılıyor ki, inşallah o hazırlıklarımız da var böyle tasarrufu olan kardeşlerimizin tasarrufunu çalıştıracak şirketler kurmamız lazım. Ki yani para böyle atıl durup da Amerikalıya, Alman'a, İngiliz'e, İsviçreli'ye gitmez. Yani o bakımdan farkı alabilir ama iki senedir çok zarara uğramış. 200 dolar kaç para ediyor şimdi? İki buçuk milyon lira para vermiş Amerikan hükümetine yazık. Cahillik zor. Cahil münevverlerde de cahillik var. Şimdi şimdi herkes dolarla iş yapıyor. Alıyorum satıyorum diyor. Kar ettim sanıyor ama yanında dolar bulundurdukça enflasyonundan dolayı Amerika'ya bütün dünya vergi veriyor gibi oluyor. Ne, ne bileyim var adam. Ben kendim paramı, kendi paramı kullansam efendim o zaman onu, o onu almak zorunda kalsa ben ondan o kadar şey yapmış olacağım. Eskiden be, beynel miler kıymet birimi şeydi, altındı. Amerika'da bir şehirde bir toplantı yaptılar. Altın olmasın, dolar olsun dediler. Şimdi dünyayı %10, %12 haraca kesiyorlar her sene. Her sene. Millet bunun farkında değil. Herkes, Dünyadaki herkes, dolar kullanan herkes Amerika'ya yardım ediyor. Mark kullanan herkes Almanya'ya yardım ediyor. Ne lüzum var? <gülüyor> bir miktar dolar var. Bunların içinde Resim olduğu için namaz mı? Cebinde olunca mahsuru yoktur. Cebindeki resimden bir mahsur olmaz. Paradan dolayı. Zihnimi bir takım uygunluz hatıralar çokça meşgul ediyor. Sebebi nedir? Bir türlü kovmak istediğim halde kovamıyorum. Rabıta vücut sırasında vücuduma hareket gelmiş, sallanması niye alamettir? Hatıraları ve sesi ve behinleri kovmak için ne yapmalıyım? Dualarımıza mutasyor. Bu birkaç sebepler olur bir sebebi lokma ile ilgilidir. Lokma helal olmadığı zaman böyle vesveseler sarar insanın zihnini. Lokmanın helal olmasına dikkat etmek lazım. İkincisi de efendim, e, güzel şeyler okuyup güzel şeyleri söyleyip, zikre kuvvet verip bunu bastırmak lazımdır. Abdesti gezmek lazımdır. Adresi olduğu zaman şeytan yanına sokulamaz. Zikirde vücudar, e, hareket gelmesi normaldir. Zikrin tesirindendir. filan ceyalde bir hanım teyze hanımları toplayıp ömreye götürüyor. Kocası da yok. Şer, şerife uygun mu? Bizim mezhebemize uygun değildir. Kadınlar sefer mesafesine gidemezler. Böyle şeyi yapamazlar. Ömre ve haç zengin bile olsalar kendilerini götürecek bir kimse olmadığı için üzerlerine farz bile olmaz. Onun için yapılan şey yanlıştır. Günahı benim üzerime diyor. Bu çok çirkin bir sözdür. Ve yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki birisi sen şunu şöyle yap, senin hatalarını biz yükleniriz. Günahınız bizim üzerimiz olsun vel nahmin kataya dedikleri zaman nemahu bihamini min şey. Onlar onların günahlarını yüklenemezler, efendim. O günaha gene girer diye ayet-i kerime bildiriyor. Onun için böyle günahları bana sözü çok edepsizce Kur'an-ı Kerim e ekir bir sözdür tövbe etsin. Hanımları geçici olarak başkalarına nikahlayarak götürüyorlar. Bu da bir hokkabazlıktır. Böyle şey de olmaz. Nikahın geçicisi olmaz. Nikah nikahtır. Adam onun kocası olur gider. Böyle saçma şey olmaz. İslam'da kabir nasıl olmalı diye ikinci bir soru sormuş. Kabir mütevazı olmalı. Efendim belli eni boyu var. Nasıl açılacağına dair şeyler kitaplarda şey var. Hasta olduğumuzu duyan birisi şifa talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Mühim değil bizim hastalıklarımız. Yani buraya gelemediğimiz için üzülmüşler. Mide bağırsak enfeksiyonu yani seyahate mani ama öyle insanı inim inneten bir hastalık değildir. Elhamdülillah. Allah amansız dert vermesin. Sıhhata afiyet versin. Ölmüş olan bir kişinin kadın vekili hanımlara tarikat dersi verebilir mi? Kendinden müşrik olmaz verdiği derste geçersizdir diyorlar. Doğrusu ne? Evet, doğrudur bu sözler. Efendim, bir kadının kendisinin şeyhlik yapması yoktur. Efendim, bir şeyh efendi öldüğü zaman müritlerin yaşamakta olan bir kimseye bağlanması gerekir. Neden? Peygamber Efendimiz vefat edince, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e ümmetin beyat etmesi bunun işaretidir. Çünkü onların işlerini çekip çevirecek bir başkandır yani şey. Ben 22 yaşında bir gençim diyor rüyamda iki, iki rüya görmüş Resulullah Efendimiz'i görmüş evet okudum bunu Efendim birisinde genç dalgalı saçlı sakallı bir genç olarak ikincisinde de heybetli ve sarı buğday kendini olarak görmüş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi efendim gülümsemiş Efendimiz ona ve elini uzatmış öpmüş falan maşallah yani bu kızların kimisi havada uçacaklar yakalayamayacağız yani Güzel. Efendimizin elini öpmüş. Mübarek olsun. şimdiki seniyetinden ayrılmasın. İltifatını kaçırtmamağa dikkat etsin. Evet. Birisinin kızları varmış. Efendim, bizim Yalova'daki kursumuza göndermek istiyormuş. Ee, ama o henüz daha işler, işler duruma gelemedi. Ee, şey var, Derya Vakfı var karşıda. Orada belki yer varsa oraya şey yapsın, münacat etsin. Ben balık keserdenim diyor birisi. Öğrenciyim diyor. Efendim, dayım ve annem babam namaz kılar, üç teyzem İstanbul'da onlar namaz kılmazlar diyor. Eniştelerle kılmıyorlar, ben ne yapayım, bana söyleyin diyor. Tabi, münasit lisanla namaz kılmak gerektiğini anlatmaya çalışmak lazım. Namazı terk etmenin ne kadar mahsurlu olduğunu okumak, anlatmak, kitaplar vermek, yavaş yavaş işlemek lazım. ...Hanefi ve Şafii mezhebine mensup iki gencin birbiriyle evlenmesi caiz midir? Caiz. Hiç saht bir şey yoktur, evlenebilir. Bir ahbabın hanımı böcek gibi şeylerden geceleri çok korkuyormuş... olmadık biraz söylemiş işte Şöyle gördüm, böyle gördüm diye. Zaten kadın korkuyor. Kızı da şöyle gördüm deyince daha çok korkmuş. Allah'a tevekkül etsin. La havle ve la kuvvete illa billahi la desin. Yedi ayet et okuyup sahne soluna ülkesin bir şey olmasın. Ben işte çalışıyorum. kahvede oturuyor, Oturup çay içiyorum. Caiz mi? Caiz. Kahvede oturmanın, çay içmenin bir mahsuru yoktur. Oyun oynamak günahtır. Hani kahvede tavla, iskambil vesaire filan. Başka haram şeyler içmek caiz değildir. Kahvede oluyormuş işi. Bir mahsuru yok. İşine Allah sayılar ihsan etsin. Zaman zaman dersi çekemiyorum diyor birisi. Dersi yapamayacağını anlayan birisi yolda, otobüste, vasıtada, evine dönerken bir arada gündüzden yapıversin. Efendim bir kere çekerse, çekemezse bir gün neden çekemediğinin tahlilini yapsın, anlasın. O duruma bir daha düşmemek için parça parça sabah bir kısmını, öğle sonra bir kısmını, içinden sonra bir kısmını, akşamdan sonra bir kısmını yaparak tamamlasın. Bunlar çok şeyler değil şeytan mani oluyor. Şeytanın oyununa düşmesin. Rabutada efendim tahayyülülde zorluk çekiyorum diyor. Buraya fazla devam etsin. Sevgisi ziyadeleşince olur. diyor ki müezzin kâhmet getirirken niyet ettim. İmamın tekrar e, tekbir getirmesini beklerken içime bir vesvese geldi. Yeniden niyet ederken imam tekbir getirdi. İftitah tekbirine yetişmek için ikinci niyeti yarıda kesip imama uydum. Niyetim sahibidir. sahiptir. Niyet zaten insanın ne yaptığının dille ifadesidir. O imama uymaya niyet etmiş oluyor. E, bir defa söylemiş, yani illet sözlerle şey yapmasına bile düzüm yoktur. Bir defa söylemiş, İkinci defa işine bir vesvese gelmiş, vesveseye istibar etmemek lazım zaten. İmam Allah geldiğince o ne yetişti diye Allah geldi demiş, caizdir. Zaten ne yoktur ikinci bir.